Ceylan, Üstad ve Risale-i Nur hizmetinde bulunduğu müddetçe polis ve savcılardan bir türlü yakasını kurtaramaz. Bediüzzaman'ın yanında olmak zaten sık sık ifadeye çağrılmaya yeterli sebeptir. Bir gün, savcı ifadesini alırken alaylı bir ifadeyle kendisine, ''Oho, Said Nursi'nin yanına getirilen yiyeceklerle keyif yapıyorsunuz.'' der. Ceylan böyle durumlarda sözünü hiç esirgemez. Zeka ve hazır cevaplılığını konuşturur. Savcı Bey der, o halde ne diye devletin angaryasını çekiyorsunuz? Katılın bize, siz de hayatınızı yaşayın. Savcı beklediği cevap karşısında ne diyeceğini şaşırır. Kendini toparlayana kadar Ceylan'ın ikinci hamlesi gelir. Yalnız dikkat edin Savcı Bey, bize katılmaya karar verirseniz Yolumuzun savcılar, hakimler, karakollar ve hapislerden geçtiğini unutmayın. Savcı bu cevaplar karşısında bir şey söyleyemez, susmayı tercih eder.